Hak diyerek başlayalım seze. dalya dedik Dalia. Kara gözle hacivat bu. Boru değil ya. <gülüyor> o ne birader? Ya hacivatım biz çoktan yüzüncü programı geçmişiz. Öyle. Şükürler olsun 100. programı da devirdik İyi de birader böyle sessiz sedasız olmaz Millet programının kırkı çıkınca festival yapıyor Biz yüzlemişiz etkinlik namınaş bir şey yok Ne yapacağız efendim? Ya ne yapılacağı var mı? Kokteyl yapardık, basına demeç verirdik, gazeteye ilan verirdik Dinleyicilerimize teşekkür ederdik Dinleyicilerimize teşekkür ederiz de gözüm anlamadın 100. program için nasıl ilan verecektik ki? Ya mesela biz yüzdelik programı. Yüzsüzken yüz bulduk. Yüzsüz olanlar utansın şeklinde. Hayıp birader. Öyle yüzsüz falan. Yahu efendim o işin benzetmesi. Teşbih yapıyoruz şurada. Hatta teşbihi mufatsal Vay vay vay vay. Edebi bilginiz de bir harika. E kolay değil Hacı Batım. Yüz programda laf yapıyoruz şurada. Neyse en azından yüzüncü program için programda bir şeyler yaparız artık. Nasıl bir şeyler? Ya ne bileyim bir pasta keselim, ee, sen bana yemek ısmarla, ben sana çay ısmarlayayım falan. Olur. Sonra 100. program dolayısıyla çekiliş yapalım. Ne çekilişi Birader. Araba çekilişi. Hadi ya. Tabii, bak ben bir tane araba çekilişi yapayım da dinle. 34AU3815 plakalı aracın sahibi. Lütfen aracınızı olduğu yerden çekin. Bu mu araba çekilişi? Bu. Birader sen de saçmalıyorsun ha. Biz nasıl araba verelim? Bir çekiliş yapalım dedin. Yapalım ne bileyim yani bir dinleyicimize imzalı resmimizi filan veririz. Ha orası kolay. Demek dalya dedik ha? Evet dalya dedik birader. <gülüyor> Bir şiirim daha var okuyayım mı sana? Oku bakayım. Dalya dedik dalya. Teşekkür ederiz dünya radyoya. Verirse bize madalya ya da tatil Antalya'ya... ...hepsi az gelir en iyisi bize versinler üç maaş ikramiye. Sonu kafiyeli olmadı ama. Anlayan anladı ama birader. <gülüyor> İnşallah mesaj yerine ulaşmıştır. İnşallah. ah. ah. Hey gidi günler. Kara Karagöz'üm. Öfkarlandım tabii. İlk programımızı yaptığımız günler geldi aklıma. Daha dün gibi. Ya Dimi efendim ilk programımızda nasıl da heyecanlıydık. Ya sen kapımı çaldın. Karagöz grubu tekrar topluyoruz. Bizi Dünya Radyo'dan istiyorlar dedim. Evet öyle. Sen de bir hanıma sorayım dedim. Orasını karıştırma birader. <gülüyor> Karıştırmam efendim. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun yüzüncü program. Allah bininci programı da görmeyi nasip etsin inşallah. Amin birader. Karagöz Hacivat'a ömür versin. Amin birader. En azından Karagöz'e ömür versin. Amin. Yani hep beraber inşallah. Ömür tarafa da giderken grubu toplayacaksın ha. Olur senle her yere gelirim kadim dostum benim. <gülüyor>